Oh yeah. İzlediğiniz Kainat Bugün 15 Ocak Çarşamba Yıl 2020 Ay 1 Gün 15 Kasım 69 1441 Hicri Cemaziyelevvel 20 1435 Rumi Ocak 2 Kirli Havayla Savaş Haftası Fırtına Günün Sözü Kuvvete Dayanmayan Adalet Aciz Adalete Dayanmayan Kuvvet Zalimdir Blaise Pascal. Günün tarihi: 118 yıl önce bugün 15 Ocak 1902'de şair Nazım Hikmetran Selanik'te doğdu. Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da vefat etmişti. Büyük, Büyük saat müarif takvimi. takvimi. Savonita in tinta la dema Rosa Rosa sı 949 açıkadio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Marda, Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşen ve Tayar da bize destek vermekteler. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı Rosa Maria adlı parçası ile yaptık. Cameron de la Isla'nın flamenco'nun önemli isimlerinden gitarist şarkıcı Cameron de la Isla şarkının adı Rosa Maria. Ee, sadece bir isim benzerliğinden yararlanarak biz de Eduardo Galeano'yu anlatalım şimdi. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Özel Yayıncılık Televizyon Bunu bana İspanyol televizyonunun en popüler simalarından biri olan Rosamaria Mateo anlattı. Küçük bir köyde yaşayan kadının biri ona mektup yazıp lütfen doğruyu söylemesini istemiş. Ben sizi seyrederken siz de beni seyrediyor musunuz? Rosamaria bunu bana anlattı ve ...ne cevap vereceğini... ...bilemediğini söyledi. Kadınlar... ...Eduardo Galeano... ...Çeviren Süleyman Doğru... Yayıncılık. Evet tarihte bugüne geçiyoruz şimdi Saatli Malif takviminde de belirtildiği gibi 118 yıl önce bugün Türkiye şiirinin Türk dili şiirinin en önemli insanlarından birisi Nazım Hikmet Ran doğmuştu Selanik'te. Evet efendim Saatli Malif takviminde e, şiiri verilmemiş ama biz de bu vesileyle bir şiirini seçtik ve sizlere aktaralım istedik ben aktaracağım müsaadenizle. Şiirin ismi sıradaki şu şekilde başlıyor Başladığı işe bitirdi işi Başlarken avaz avaz bağırmadı Bitirdi ve gelin seyredin diye dört bir yanı çağırmadı O milyonların milyonda biridir O bir sıra neferidir Damarlarındaki bilmem hangi soyun kanı değil O bir yarış hayvanı değil Yüzü herkesin yüzüne benzer Su içer ağzıyla ayaklarıyla gezer Onun için başlayan biten başlayan iş var Sorgu soruş yok Gidiş var, duruş yok. 10 milyonların milyonda biridir. O bir sıra neferidir. Nazım Hikmet Rahn. Aynı zamanda tarihte bugün neler olmuş kısmında da referans verilebilecek bir olaya da işaret eden bir şiir olduğu da söylenebilir aslında. Evet 1919'da bugünse Almanya'nın tanınmış sosyalistleri, komünistleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürülmüştü. Liebknecht ve sosyal demokrat iktidardaki sosyal demokratların bir şeyiyle öldürüldüler aslında ve cesetleri de denize atıldı, nehre atıldı yani. Ee, Berlin'in ortasından geçen nehre atıldı. Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in anısına da bir günaydın diyoruz. Son derece önemli katkılarda bulunmuş dünyanın en ilginç insanlarından bazıları özellikle Rosa genel grev devrimin en önemli unsuru genel grev olduğunu söyleyerek bir de tarihi bugün önümüzdeki görülen özellikle de iklim konusundaki genel grevlere çıkan genç, gencecik insanlar çocukların okullarını bir sene yaşkın bir zamandır sürekli kırıyorlar genel grevdeler. Onu da hatırlatması açısından son derece önemliydi. Sosyal demokrat, mücadeleci, komünist ve devrimci tam 101 yıl önce 15 Ocak 1919 tarihinde öldürülen Alman politikacı Rosa Luxemburg'a aynı zamanda e, tekrardan anmalarla alakalı olarak da dünyanın dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle beraber bir e, durum gerçekleşecekmiş efendim. Geçtiğimiz sene özellikle 100. yıl olması vesilesiyle evet. e, öldürülmelerinin birçok etkinlikte düzenlenmişti. Evet devam edersek 1949'da bugün İmam Hatip Liseleri açılmış. 1949 ve 2005'te de Teksas'ta bir askeri mahkeme ordu mensubu Charles Greiner Jr.'ı Iraklı mahkumlara fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum etmişti. Bu, bu konuda ilginç bir güncelleme yapabiliriz belki. Sen de bir kontrol edersen Charles hı hı. Rainer Junior'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin şerefli askerlerinden biri olarak Iraklı mahkumlara müthiş şeyler yapması dolayısıyla feci şeyler insanlık dışı 10 yıl hapse mahkum olmuştu ama eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi e, Donald Trump e, geçenlerde onu affetti cezasını ortadan kaldırdı Charles Greiner Junior inşallah yanlış Dur, geçenlerde gözüme çarpan bir şeydi bu evet devamını da getirebiliriz şimdi haberlere göz atalım dün haberlerinden sonra bugün haberlerine dün çok önemle vermeye çalıştık çok son derece dünyadaki bütün canlıları ilgilendiren birinci derecede ilgilendiren ...dehşet verici bir haber vardı. O da... E, ...pazartesi günü yayınlanan... ...bir haberde... ...rekor... ...okyanusların ısınmasında... E, ...rekor... ...kırıldı 2019'da diye... ...Advances in Atmospheric Studies... E, ...çok itibarlı bir dergide... ...okyanusların... ...1981 ile... ...2010 arasındaki... ...şey... E, 30 yıllık ortalamanın biraz üstünde yükselmiş olduğu görülüyor. Bu çünkü çok feci bir şey. 228 seks tilyon jül. bulamamıştık onu. Ben bulamamıştım daha doğrusu. Sıfırların sayısını şimdi buluyorum. Yani 3, 6, 9, 12, 10. 15 18 21 0 ilave edilecek 228 rakamının altına ve o zamanda işte milyon, milyar, trilyon, katrilyon, kentilyon, dil, trilyon joul sunma olduğunu ortaya koyuyoruz. Bu da yani araştırmanın baş başında bulunan Çinli Li Jing de Uluslararası İklim ve Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde Çin Akademi Çin Bilimler Akademisi'nde o da saygın bir kuruluş fizik ve atmosfer araştırmalarının başında bulunuyor kendisi bir analoglaştırma bitiştirme haber karşılaştırması yapmış yani ölçüm karşılaştırması insan e, zihninin kavramasının biraz zor olduğu bir rakama ulaşıyoruz. Dün becerememiştim söylemeyi zaten. Şimdi düzeltip gene kavramadan söylüyorum. 228 seks trilyon jül ısınma var. Bu da yani son 25 yıl içinde dünyanın okyanuslarında denizlerindeki yükselme ısınması e, 3,6 milyar Hiroşima'ya atılan atom bombası patlamasına eşitmiş muazzam 3,5 milyar atom bombasından daha fazla son 25 yıl içinde bu da ölçülebilen bu okyanus sıcaklığının ölçülmesi artık katiyen tartışma konusu olmaktan çıkıyor yani hiç kimse ya güresel ısınma mı var diye hani Oğuz Atay'ın ünlü oyunlarla yaşayanlardan alınan bölümünde sık sık radyoda dolaştırıyoruz ya onu evet. insanlık ölür mü? İnsanlık öldü mü yahu? Küresel ısınma mı var? Küresel ısınma oldu mu yahu? sorularına kesin bir cevap veriyor. Artık bu soru sorulamaz. Yani Avustralya'da o korkunç inferno yangınların bulunduğu yerde ve yerlerin birazdan da sözünü edeceğiz. Korkunç şeylerin olduğu yerde hala medya yoktur. Bu %75'i kundakçılar tarafından çıkarıldığı gibi şeyler söylüyor. Murdoch'un ünlü sağcı, milyarder e, gazetecinin, e, gazete sahibinin, patronunun gazeteleri öyle diyorlar. Ama bu artık inkar edilemez bir şeye e, çıktı. Cheng demiş ki bu araştırmayı yapan dünyanın en önemli araştırmalarından biri İkinci gündür konuşuyoruz ve ayrıntılarına giriyoruz. Son 25 yıldaki dünyanın okyanuslarındaki ısınma 3,6 milyar tane Hiroşime'ye atılan atom bombası patlaması demişler. Bu da artık kesin bir tartışılmaz bir şey koyuyor. Bu ölçülmüş okyanus ısınması ve e, küresel ısınmanın daha da sağlam ileri giden kanıtları diyor hiçbir makul alternatif yok diyor. İnsan emisyonlarının insan salımlarının yani e, sıcaklığı hapseden gazları e, insan emisyonlarından karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarından olduğundan başka hiçbir açıklamada olamaz diyorlar. Bütün grafiklerde var. Durum böyle. Evet efendim. Bu arada bulduğum bilgileri 6,5 yıl yatmış Greiner ve e... Cezaevine girdikten sonra, 10 yıl ceza aldıktan sonra da çıkmış. Yani on yıl cezanın altı buçuğunu yatmış. Ve Trump'ın müdahalesiyle Yok, Trump'tan önce... Şey öyle olur. mi? Evet, evet. Trump'tan önce e, serbest bırakılmış. Daha sonra da yapmak, yapılmak istenen e, röportajları da reddetmiş. <gülüyor> hmm, en yani Silvanyalı. Iraklı insanlara da işkence ve cinsel taciz tecavüz yaptıktan sonra... Evet. Evet şeye haberine dönecek olursak gerçekten bir üpertici bir durumla karşı karşıyayız. Küresel ısınma var şimdi ve burada ısıtma diyelim ona ve dünyada da büyük bir yani okyanusun iki tarafında da büyük bir mücadelede başlamış durumda. İşte dün de sözünü ettik. Şimdi biraz daha edeceğiz. Fakat şunu da söyleyelim. Yani her Saniyede her saniyede 5 ila 6 Hiroshima yani Atılan atom bombası atıyor gibiyiz Okyanuslara demiş John Abraham de onun da yardımcılarından biri Yani bu araştırmayı yapan en önemli ikinci e, isim olarak da çıkıyor ortaya Ve Saint Thomas Üniversitesi'nde e, e, Mühendislik Fakültesi profesörü Ve açıkça diyor ki insan e, insanların artık şeyi iyice fark etmesi lazım halkın diyor ne kadar hızlı değiştiğini dünyadaki sıcaklığın ve her şeyin ne kadar hızlı değiştiğini bu e, sorunun bu değişme sorusunun en önemli anahtar ya da kilit e, cevabı ise okyanuslarda yatıyor burada çünkü büyük ölçüde çok büyük oranı Sıcaklığın okyanuslarda denizlerinde dünyanın bitiyor ve eğer küresel ısınmayı anlamak istiyorsanız okyanusların ısınmasını ölçmelisiniz diyor. Okyanus yavaş ısınıyor diyorlar ikisi de bu araştırmayı yapanlardan. Çeng'e Çeng dönersek tekrar bunun açıklamasını okyanuslar yavaş ısınıyor. Fakat e, muazzam büyüklüğünden hmm. dolayı dünyadaki 4'te 3'e yakın yani 3'te 2'sinden fazlası dünyadaki e, ka, karalardan çok daha fazla tabii muazzam sonuçları olacak ağır bedeli olacak diyorlar. Her ikisi de söyledi dün birisinin günün sözü yaptık zaten evet. böyle ve ödediğimiz fiyat bedel okyanusta e, oksijenin çözünmesinin azalması yani bütün bu denizlerdeki hayatın şey yapması sönümlenmesi bütün deniz canlılarının balıklar, yengeçler, kabuklular fitopranglar filan hepsi ayrıca fırtınaların, kasırgaların sayısının ve gücünün artması, balıkların azalması ve okyanusa bağlı ekonomilerin de çöküşe gitmesi. Yani bundan daha büyük bir felaket haberi Kolay kolay söylememeldi. Bilimsel bir dille de bu kadar açıklanıyor işte. Bununla birlikte hala şansımız var diyorlar. Yani sera gazlarını fosil yakıt kömür yakmaktan hemen vazgeçmemiz gerektiğini onlar söylememiş ama ben ekleyeyim kömür petrol ve gaz yakmaktan onun peşinde koşmaktan beğenilenebilir enerjiye geçmemizin şart olduğunu söylüyorlar. Zaten son 5 yılda en sıcak 5 yıl olmuş okyanuslar ve denizler için bunun da çok ağır fırtınalar su döngüsünü bozmak seller, kuraklıklar yağ yağmur ormanları başta olmak üzere yangınlar, orman yangınları ve tabi önlenemez deniz seviyesi yükselmeleri böylece sahilde olan bütün büyük şehirlerinde yavaş yavaş sular altında kalması, bütün altyapılarının gitmesi çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. John Abraham da Minnesota Üniversitesi'nden, Minnesota'daki St. Thomas Üniversitesi'nden yani okyanusları kullanarak şunun kesin olarak söyleyebiliyoruz diyor okyanusları ölçerek sürekli kesintisiz ve 3 artan bir ısınma oranı var. Gezegenimizin bu Kötü bir haber Pek kötü bir haber demiş This is dire news diye <gülüyor> Ve elimizdeki şeyde Kesinlikle e, net diyor e, Engellenemeyecek kadar açık Veriler Ama hala umudumuz var Çünkü insanlar hala eleme geçebilir Henüz anlamlı Eylem şansımızı yitirmedik Diyorlar İşte okyanusun iki tarafında da Bir tarafta dün Ayrıntılı olarak okuduk Jane Fonda ve onundan etkilenen pek çok insan 150 kişi bankaları da işgal ederek kendilerini gözaltına aldırırlarken, büyük kreve giderken. Öbür tarafında da Greta Thunberg ve arkadaşları da Davos'u, yani Davos'ta dünya hakimlerinin siyasi liderlere de bu fosil yakıtlara derhal dur diyorlar. Böyle bir mücadele var. Yani bir yandan okyanuslar ve bütün her yer ısınıyor. Bir yandan da büyük bir mücadelenin artık hakikaten de uzatmaları oynadığımızda söylenebilir. Yani bizim suçumuz bizim diyor resmen. John Abraham açıkça söylemiş bu rakamları da verdikten sonra. Öte yandan NASA'dan da bir haber var. Bu konuda bir ekleme daha yapalım Diken'den aldık bu haberi de Diken internet haber sitesinden NASA diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Havacılık ve Uzay Ajansı Avustralya'da kaç aydır? Eylül ayından beri yani e Eylül, Ekim Kasım, Aralık, Ocak neredeyse 5 ay oluyor. 4 evet aydan efendim. fazla bir zamandır devam eden yangınlardan çıkan duman dünyanın etrafında en az bir kere dolaşması bekleniyormuş dumanı. Ya yani bu artık bir yeni bir doğa elemanı oldu bu yangınlar. Evet. Yani unsuru. geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da çıkan orman yangınlarının Arjantin'den ve Şili'den göründüğünden bahsediyorduk. Şimdi dünyanın etrafında Evet. dolaşmasından bahsediyoruz. Evet, dünyanın etrafında bir bayağı yangın halisi Türkiye'de de görülecek öyle mi? NASA'nın ünlü uzay uçuş merkezi Goddard Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Dumanlar yılbaşında Güney Amerika'ya ulaştı diyor senin de dediğin gibi Geçen haftaysa dünyanın etrafında yarım tur yaptı diyor. Çok acayip bunlar yani idrak etmek, kavramak ve kapsamak zor oluyor Türkiye'de gazetelerde çok fazla göremiyoruz bu evet, haberleri efendim. çok önemli ama biz söylemeye devam edeceğiz maalesef ya da iyi ki diyelim. Yani dumanlar yıl başında Ocak e, Ocaya oca, doğru Güney Amerika'ya ulaştı. Geçen hafta ise Dünya'nın etrafına yarım turu tamamladı diyor. En az bir tam çember oluşturması bekleniyor diyor. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Dünya'nın yani? etrafında halka mı olacak şimdi? Evet. Orman bir çember oluşacak. Sadece Avustralya'dakilerde. ...en az bir tam çember... ...büyük yangının neden olduğu fırtınalar... ...dumanın... ...stratosfer tabakasına... ...yükselmesine yol açıyor... ...atmosferin üstü yani... E, ...stratosfer atmosferde... ...11-12 kilometreden... ...50 kilometreye kadar... ...sıcaklık enverzyon diyorlar onlar... Hı hı. ...bir fiziki olay... ...o seviyeye deniyor... E, ...o atmosferin... ...o seviyesine... ...stratosfer adı veriliyor... Duman stratosfere bir kere ulaştığında ilk kaynağından binlerce kilometre uzağa gidebiliyormuş. Bunun da atmosfer koşullarını bir bütün olarak küresel olarak etkilediği belirtiliyor. Çok önemli bir haber bu da. Açıklamada Güney Amerika'da gökyüzünün renginin değişmesine neden olan dumanların hava kalitesini ciddi şekilde etkilediği ve dağların zirvesindeki kar tabakasını gözle görülür biçimde kararttığı belirtiliyor. Hı hı. Şimdi bu da çok önemli. Üzerinde durulmuyor gene bir, bir fizik kuralı ama. Albedo etkisi deniyor. Yani pozitif geri besleme, artı geri besleme denilen bir fizik olayı var. Yani güneş ışınlarını düz beyaz buzlar buzullar geri gönderirken uzaya, atmosfere evet. e, renkleri karardığı zaman bu sefer absorpsiyon oluyor, emmeye başlıyorlar ve çok daha artıyor. Böyle bir pozitif geri besleme denen kısır döngü olayı var. Şimdi bu da olacak. Yani hava kalitesi bir yandan eleştir e, değişirken dağların zirvesindeki kar tabakasında kar artınca bu sefer köylerasıma artıyor. Avustralya'nın genelinde 10 milyon civarında hektar, 10 milyon hektar civarında alan zarar gördü, yandı, bitti kül öldü, oldu 2000'i aşkın ev yandı bitti, kül oldu yarım milyar civarında hayvan da öldü diyor, oysa bu haberin bu miktarların tekrar gözden geçirilmesi lazım, Diken'in bu haberindeki, çünkü daha sonraki bilgilerde 1 milyarı aştığını gördük, Guardian'dan ve başka haber ajanslarından hatta 1 milyardan fazla hayvanın yok olduğu Şeyi memeliler, tübece kuşlar dahil. E, bunun bile iyimser fazla şey bir hesap oldu. Çok daha fazla olacağı da söyleniyordu. E, Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews da yangınların yerleşim yerlerine ilerlemesiyle yaklaşık 4000 kişiden zor kaçmıştı. Deniz kenarlarına sığınmıştı. Malakuta dahil 6 bölgede ve tatil bölgesinde geçen hafta felaket durumu ilan etmişti Victoria hı hı. Başbakanı yani en az da 27 kişinin öldüğünü biliyoruz bu arada önemli şeylerden bir tanesi de olmuş çok yani güleyim ağlayayım mı katiyen kestiremedim Avustralya'da ünlü bir şey haberci televizyon habercisi Amerika'dan geliyor Avustralyalılar Fena halde tefe koymuşlar işletmişler. Şimdi sana e, Düşen büyük koala ayısı Vereceğiz Ama e, yer bitirir Çok tehlikelidir Onun için poruma giymen lazım Hı -hı. diyorlar Ve filmi almışlar Böyle gözlükler takılıyor e, Mızır gibi şeyler giydiriyorlar Evdivenler kadına Ondan sonra da kucağına koalayı veriyorlar. <gülüyor> evet. Ama diğer insanlar hepsi böyle gömlekle falan koalaları kucaklıyorlar. Kadın ama durumun farkında değil. <gülüyor> Ülkerek filan tutuyor böyle. Trajikmiş. <gülüyor> evet yani fena halde etmişler Ama daha da trajik hiç komik olmayan bir şey de söyleyeyim. Avustralya'da New South Wales denilen yani yeni güney galler eyaletinde endijen ya da indijenis yani aborigin de her ad veriliyor. Oranın binlerce yıllık asıl sahipleri yerlileri. Orada Yuin yerlileri var. Gulaga ile Mumbulla dağı arasındaki yerlerde bazı yerlerde bütün yaşama alanlarının yok olmuş olabileceğinden korkuyorlar. Hmm. Böyle bir haber okuyacağıma bile bunu böyle işte oturmuşuz burada stüdyoda mikrofon önümüzde böyle bir haberi konuşacağımıza bile inanmazdım. Yani hmm. böyle Lorena Alam'ın haberi Guardian'dan bugünkü tarihle 15 Ocak tarihi okuyoruz. Aborjin halkı New South Wales'de güney yakasında sahilinde oturanlar büyük bir kaygı içinde, korku ve kaygı içinde yüzlerce kendileri için paha biçilmez önemde ve korunmuş bölgenin de ya tahrip olduğunu ya da tamamen yok olduğunu, Bushfire denen yangınlarla olduğunu söylüyorlarmış. Gulag'a dağ ile yani dromederi de deniyor dağı ile Mumbula dağ arasında Bengal bölgesinin kuzeyinde çok önemli e, kültürel bölgelerin yani Showhaven'dan Victoria sınırına kadar uzanan birçok tarihi kültürel bölge var ve bunlar dünyanın en eski izleri bulunan insanların yaşadığı yerler yani 13 bin yıla kadar çıkarıldı. Ta Kenya'nın oralardan Afrika'dan giden Tanzanya'dan insanların bir şekilde oraya 130 bin yıla yakın önce e, göç ettiği ve orada kendi medeniyetlerini yaşarttığı bir yer. Şimdi onlar yok oluyor. Tarihimizdeki en kötü demiş bir Ewing adamı Warren Foster diye birisi demiş Wallace Lake'ten. yani çıkacağız kabilelerimiz gidip zararı ölçecek ama ...çok korkuyoruz demiş... ...yani bütün tarihimiz... ...kültürümüzü yaşatan yerler... ...yok oldu demiş... ...yani bu tarihimizdeki en kötü... ...yangınlar demiş... ...hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı... ...insanlar böyle... E, ...bizim... ...halkımız... ...hiçbir zaman böyle... ...yangın görmedi demiş ki... ...onlarda atadan gelme bilgiler de çok önemli evet. ya... ...aktarılan... Yani bizim halkımız bunu bilmiyor derse Yani Binlerce Cedden bahsediyoruz cedin, Ceddinden bahsediyoruz demektir Dilden dile Yani atalarımız Herhalde aklını kaçırırdı diye söylüyor Ülkemize olanlar Ve totem hayvanlarımıza demiş hmm. Çok ağır bir haber Yüzlerce bölge Seremonilerin yapıldığı Ritüellerin yapıldığı yerde Sadece erkeklerin olduğu yerde Kutsal dağlarımızın Bulunduğu yerde Hepsi yandı yalnız Yuin e, Halkının bölgeleri değil Her tarafta binlerce yer Bu yangınlar tarafından Gitti demiş Ve bunlarda hiç kimse hiçbir şeyden Bahsedilmiyor bu haberlerde evet, Avustralya evet. basınında bile yok yani Bu yerler Binlerce yıldır oradaydı fakat gitti bir daha geriye getiremezsin. Gidip zararın ziyanın ölçülmesini yapmamız gerekiyor demiş. Ülkemizin sağlıklı olması gerekir ki biz de sağlıklı olalım. Hayvanlara ihtiyacımız var. Eğer hepsi gittiyse hayvanlar da ölürse bizim ruhlarımız da ölür demiş huvin halkı belki de bu bir uyarı çağrısıdır şimdi biz yerli halkları kulak vermenin zamanıdır demiş biz kültürel yani ateş yakmanın ateşi kontrol etmenin tekniğini bulan insanlardan bahsediyoruz yüz bin 130 bin yıldır neredeyse bu meseleyi çocuklarına torunlarına hmm. aktararak kontrollü ateş yakarak ...yaşayan bir medeniyetten bahsediyoruz. Şimdi nasıl yaparız kültürel yakmalarımızı... ...bunlara bakmanın zamanı ve ülkemizin icabına nasıl bakarız diye. Aynı şeyi Tara Havska'da Amerika'daki yerliler adına söylemişti. Yani atalara kulak vermenin zamanıdır diye. Çok çok kritik bir dünyada yaşamaktayız. Dünyanın çok kritik bir aşamasında nasıl söyleyeceğimi ve aktaracağımı bilmiyorum kendim de kavramakta biraz güçlük çekiyorum doğrusu ama tarihin çok kritik bir noktasında olduğumuz aşikar yani bir yandan biz Nakşibendi tarikatının yol haritasıyla filan uğraşırken bir yandan da böyle Yuin halkının haritaları var ve yani e Aborjin dedikleri işte Yuin ve diğer halkların kültürel tarih komitesinde internet sitesinde çok ülkenin kaygılarını paylaşıyoruz. Şu andaki yangın krizini, trajik hayat kayıplarını, yaban hayatına etkilerini, hayvanlarımıza etkilerini ve mal mülkümüze de etkilerini şey yapıyoruz diye. Ee, telefon numarası da veriyorlar ve herhangi bir yerin yok olduğunu, yandığını bir duydunuzsa, etkilendiğini nesnelerin, tab tabu hayvanların vesaire bize bildirin diyorlar. Ve böyle bir durum var. Şey, e, resmi makamlara ulaşmaya çalıştık ama henüz cevap alamadık diyor Aman. haberin sonunda. Anlatılamaz bir şey Joe Morrison ne diyor acaba Scott Morrison Pek bir ses Morris yok galiba evet. İklim kriz ile alakalı yapılan açıklamalar üzerinden Baktığımızda Evet, Bir başka talihsizlikte e, Beyaz adamlara bu sefer beyaz insanlara Bir şey var açık tenis turnuvası da, Australian Open Başlıyor ama Melbourne'daki Hava Kalitesi o kadar kötü Dünyadaki en kötü hale gelince tenis oyuncuları çok iyi paralar kazanan sporcular bunlar ama hı hı. galiba e, sağlık kaygılarından dolayı ertelenebilir diye de bir haber var bu da 14 Ocak tarihli bir Guardian haberi Jessica Murray imzalı <gülüyor> böyle de dertler var e, ve bir de bütün şeyde yalan haberler dolaşıyor Avustralya basınında Yüzde bu yangınların kim kimliğini de tahmin ettiğimiz kundakçılar tarafından yaptılar. Hmm. Komünistler yapmış olabilir mi sence? Belki, de. Hmm? Belki de. Belki İnsanlık de. İnsanlık düşmanları komünistler. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet öyleymiş. Bugünkü ana haber bültenimizin başlıkları bunlardan ibaretti maalesef. Aradan sonra da Libya'da. Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden bir açıklama var. Ateşkes sona erdi diyor. Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini söylemiş. Berbat bir haber. Libya barış görüşmelerinden ateşkes çıkmamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'de bizzat önlem alırız. Hafter'e ders vermekten geri durmayız demiş. Ve gazeteler mesela şöyle haberlerle onlara bakacağız barıştan kaçtı jetle kaçtı hürriyet milliyet barıştan kaçtı Hafter'den bahsediyor sabah Hafter saldırırsa dersini veririz Libyalı darbeciye son uyarı başkandan ee, yeni şafakta da dersini veririz şeklinde cereyan ediyor böyle bir Durum var, bunları konuşacağız. Açık kastı. Saat 8.40, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Dünyayı bir halka şeklinde sarmış, saracak olan kesinlikle yangın dumanlarından bahsediyoruz. Bu dünya tarihinde herhalde ilk defa oluyor. Bir yerde çıkan yangınların bütün dünyayı halka tam bir halka şeklinde çevirmesi için. Onun dışında da 130 bin yıl öncenin, Yaşama tarzlarını da yok eden bir yangından bahsediyoruz Bu yangın tarafı işin bir de okyanus tarafı ve denizler tarafı var Dünyanın 3te ikisinden fazlasını saran denizlerdeki ısınma da Artık saniyede yani her insanın günde Gece ve gündüz 100 mikrodalga fırını ya, yakması, sürekli yakmasına yol açan bir enerjiden bahsediliyor. Bütün bunlar dünya tarihinde ilk defa görülen şeyler. Dünya gerçekten bir nuh tufanıyla şeyin arasında cehennem yangını ateşi arasında gidip gelmeye başladı ve hala yeterince konuşulmuyor. Hala petrol ...yeni petrol alanları açılması için... ...yeni doğal gaz aramaları... ...hidrokarbon araştırmaları... ...savaşa girme vesaire... Ortadoğu'da petrol ve fosil yakıt için gidiliyor... ...böyle ama... ...bütün yerli halkların kültürleri... ...totemleri falan yok olmak üzere... ...yok ne kadar yok olduğu bile bilinemiyor... ...neyse... ...onu geçtik... ...şimdi Libya'da e, da ne olacağı belli değil... Temsilciler Meclisi diye adlandırılan bir kuruluş ateşkes sona erdi diyor. Halbuki Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov birlikte ateşkes çağrısında bulunmuşlar. Ve 12 Ocak Cumartesi gecesi, Cumartesi pazara bağlayan gece ateşkes başlamıştı. Türkiye ve Rusya öncülüğünde tarafların ortak bir masada buluşturulmasıyla kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmeler Moskova'da yürütülmüştü. Ee, son halinin verildiği de duyurulmuştu ateşkes metnini Birleşmiş Milletler meşru kabul ettiği Birleşmiş Milletler'in Trablus Hükümeti Başkanı Feyyaz El Sarraj imzalamış. General ise müttefikleriyle konuya ilişkin görüşmek için süre istemişti. Yarın sabaha kadar demişti. Ama e, imzalamamış. Arap basını yazıyor. Ateşkes anlaşmasını Hafter imzalamadı ve Moskova'yı terk ettiğini duyurmuştu. İşte onun içinde zaten jetle kaçtı diye de e, böyle jet resmini de koyarak mesela Yürriyet gazetesi çok hoş bir şey yapmış, şıklık yapmış. Sağ üst köşeye de bir jet uçağı resmi koymuş. Gazetecilik işte bu. Ha? Gazetecilik bence bu. Bu, işte. bu detayı atlamamak. Evet, yazısının üstüne barıştan jetle kaçtı yazısının üstüne doğru uçan bir uçak resmi var. Libya'ya barışı getirecek metne imza atmak için genel Hafter dün sabaha kadar süre istedi ama sabah olur olmaz jetin atladığı gibi Moskova'dan kaçtı. Gecede ateşkesinin sona erdiğini açıkladı diyor. Böyle bir durum. Haftar saldırırsa dersini veririz demiş. Bundan sonrası Putin'e ait demiş şeyde. Ee, Erdoğan'da. İstanbul'da da Amerika Büyük... Birleşik Devletleri elçisiyle görüşmüş. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı... Feyz... Ya da Feyz... Es Amerikan Büyükelçisi... Saterfield'la görüşmüş... Ama çok Farklı bir durum var yani Barıştan kaçtı diye Niye kaçıyor Barıştan genel Haftar sence Milliyet gazetesine göre e Bir bildiği vardır efendim Barış sevmiyor kaldım. değil mi Yani Kendisi bir asker olarak Barışı sever halde olması Biraz yaptığı işle beraber Çok uyumlu olmasa gerek Hmm. sonuçta asker dediğiniz askeri başarılarla beraber rütbe atlayan insanlar oluyor ya evet mareşal de diyenler varmış neyse böyle belki de daha sonra tekrar birazcık daha konuşma e, durumu bulabiliriz ama baya ciddi bir şey var Moskova'yı terk etti deniyor Libya barış görüşmelerinden ateşkes çıkmadı ve ...Ulusal tabaka Hükümeti ile Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmaların da devam ettiği haberi geliyor. 12 Ocağın başından beri ilk dakikalarından itibaren geçici ateşkes vardı ama geri geldi. Türkiye'den de bazı kişilerin gönderildiği haberleri vardı... Bu arada da ilginç bir şey Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönemde Suriye'den İdlib'deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinmiş. Gerekirse bizzat önlem alırız demiş. Son dakikada masadan kalkan halife Hafter'e ise darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız demiş. Gayet kesin ve net bir şekilde şey de demiş gözümüz petrol hırsıyla kör olmuş değil bu iyi haber demek ki petrol peşinde koşmayacağız gözümüz petrol hırsıyla kör, kör olmuş değil. değil Suriye ve Libya'da Akdeniz'de macera peşinde değiliz gözümüz petrol hırsıyla kör olmuş değil diyor bu da T24'ten aldığımız bir haber ama gaz dememiş yani sonuçta oradaki aynı zamanda durum e, Akdeniz'deki Bölgeyi de ilgilendiriyor ya orada gaz çıkarma çalışmaları ile alakalı. Evet. Gaz çıkarma çalışması kötü oldu tabii ki. Hidrokarbon. Hidrokarbon çıkarma çalışmaları ile alakalı. Kendimizi ve kardeşlerimizin geleceğini korumaya çalışıyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin, Libya'nın, Suriye'nin, Irak'ın, Balkanların, Kafkasya'nın güvenliğinden geçtiğini hala anlamamış olanlara diyecek bir sözümüz bulunmuyor. Ama hamdolsun milletimiz bu gerçeği görüyor ve bizi destekliyor demiş. Çok iyi. Ayrıca destekleyen iki kişiye de ayrı ayrı teşekkür etmiş bu toplantıda. AKP'nin ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında konuşmuş. Ve e, Devlet Bahçeli'ye Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiki genel başkanı, lideri, e, başbuğu diyelim. Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmiş. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri ve genel başkanı Deniz Baykal'a da teşekkür etmiş. Deniz Baykal teşekkürü hak eden ne yapmış onu bilmiyorum ben takip etmedim. Sen bulacaksın. Benim de özel ilgi alanlarımın arasında yer aldığı söyleyemez efendim. Deniz Baykal'a Libya konusunda sergilediği devlet adamı tavrı için teşekkür ederek şöyle demiş. Külliyeye giden CHP'li veya Putin İstanbul havalimanına inemedi. ...yalanına sarıldıkları kadar... ...ülkenin menfaatlerine sahip çıkmayanları... ...ben milletimize havale ediyorum... ...demiş. Şehitler için... ...Fatiha okuyalım demiş. Masada yalan darbesi yaptı... ...haplar demiş. Özetliyorum. Kanal İstanbul'u yapmakta... ...geç bile kaldık demiş. Projeye ka karşı çıkanlar... ...projeyi bilmiyor demiş. Ama çok sayıda rapor yayınlandı. Yani şeyden de TÜİKİ'den bile yani Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bile pek çok yerden bilim kurularından da rapor yayınlandı. Bir kez daha anlatayım demiş, İstaboğaz'ın tehlikelerle baş başa bırakılmaması için tasarlandığını söylemiş. Yapmakta geç bile kaldık. 2023 hedefi yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yetiştirmek istemiş. 200'ün üzerinde bilim insanının görüşüne başvurularak hazırlandı diyor ama daha önce bizim elimize geçen ve çeşitli gazetelerde çıkan bu İstanbul'da ya Kanal ya İstanbul başlığı altında şey yapılmıştı ya evet efendim işte toplantı hatta bazı yayınlarda çıkarıldı ve pek çok yerden de gazetede, evrenselden bir günden Cumhuriyetten Kanal Ocağın haberlerinden gördüğümüz gibi çok çok sayıda bilim insanı da bunun sakıncalarına değiniyordu. Onları onları gö görmemiş Cumhurbaşkanı. Demirtaş'ın oyununu izleyenlere de yahu siz kendiniz tiyatrosunuz demiş. Tiyatronun kötü bir şey olduğunu düşünüyor anlaşılan Cumhurbaşkanı. Tiyatro oyun kurgusunuz demek istemiş galiba. Benim anladığım o. Siz kendiniz tiyatrosunuz demiş. Yahu siz kendiniz tiyatrosunuz sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol demiş. Sıkıyorsa. Önümdeki saksı Mardin'de şehit olan Mehmet Demir'in kızın hediyesi demiş. O kız da konuşurken Gülay Demir de konuşurken bazı milletvekilileri ağlamış Ee, ...işi gereği gitti... ...81'den topladığı topraklara... ...babasının mezarından... ...şehit olan... ...havan nedeniyle... ...sınır ötesinden gelen şehit olan... Mehmet Bey'in... ...mezarından da toprak eklemiş... ...topladığı topraklara... ...çiçeği bana getirmiş... ...bu çiçeği evimizin en güzel yerine koyacağız diye... ...dramatik şeyler... ...izlenmiş... Ee, Deutsche Welle Türkçeden de Türkiye Libya'da yeni bir krize mi sürükleniyor diye bir haber analizi var. Türkiye'yi ateşkese Rusya ikna etmişti. Ankara askeri desteği yoğunlaştırabilir deniyor. Ve Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabet var. Rusya Amerika rekabeti. Libya'daki iç savaşta muğlak bir tutum izleyen Amerika'nın da açık bir pozisyon almasa da Hafter'e destek verdiği tahmin ediliyor diyor. Yani bizde Rusya ile Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da gayet muğlak, değişken ilişkiler var. Evet. Ve bu konuda yorum yapan uzmanlardan biri yani Hafter'in askeri kapasitesindeki en önemli faktörlerden birinin Rusya'nın Özel silahlı şirketleri olduğunu hatırlıyor musun adını? Evet efendim. Wagner. Wagner. Onu belirtmiş bir uzmanla konuşmuşlar. Yani Türkiye Ekonomik Araştırmaları Vakfı'ndan güvenlik analisti Nihat Ali Özcan'la konuşmuş o Welle ve Nihat Ali Özcan'a göre ateşkes görüşmelerinin yürütüldüğü masa buzdağının görünen kısmından daha karmaşık ve sadece Türkiye'nin dahil olmasıyla da çözülecek bir kriz değilmiş yani Moskova açık olmasa bile dolaylı olarak Hafter'in yanında demiş çünkü Hafter'in askeri kapasitesindeki en önemli faktörlerden biri de Rusya'nın işte bu Wagner diye bilinen Özel askerli güvenlik deniyor ama silahlı şirketler olduğunu belirtmiş. Karışık bir durum ve Amerika'nın da bu sürecin arkasında olması yani Hafter'in masadan kalkmasında Amerika'nın rol oynamış olması sürpriz olmaz demişti ya. İginçmiş öte yandan bir de İran'la ilgili şeylere de geçelim Ukrayna uçağının vurulma anını çekip paylaşan kullanıcıyı gözaltına almışlar İran'da hmm. niye çektin diye roketin vurulmasını hepimiz seyrettik bunu çok tarihin en e, çarpıcı dramatik anlarından bir tanesiydi onun gibi pek çok vardır ama benzersiz de olduğunu söylemiyorum ama 176 Yolcunun bulunduğu seferli bir uçağın düşman şey, roketi veya silahı sanıldığı söylenerek vurulmasıydı. Şimdi İran hop oturup hop kalkıyor isyan durumları var. Onu çekip videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi de gözaltına alınmış. İran sorumlular yerine olayı çekip paylaşan ve protesto edenleri gözaltına almaya başladı diyor. Dikenden bir haber bu da. Dördüncü gününe giren protestolarda da 30 kişi gözaltına alınmış. Başta kadınlar olmak üzere çok sayıda şehre yayılan büyük protestolar var İran Devam ediyor. Devam ediyor evet. Bu arada Suriye ordusundan da bir açıklama var T-24'ten. Bir haber okuyalım. İsrail Hava Kuvvetleri T-4 hava üstüne saldırı düzenledi demiş. Ortalık Ortadoğu'da epey karışık. Suriyeli kaynaklar saldırının maddi hasara neden olduğunu ve füzelerin çoğunun düşürüldüğünü açıklamış. Düşürülemeyenler de düşmüş. Öyle mi? Yani evet efendim. Yakmış ortalığı. İşte böyle. İsrail'den ne açıklama yapılmış? Resmi yapılmamış. Yapılmamış. Yapılmamış. Bu arada İstanbul'da hava kirliliğinin üst düzeyde olduğunu da söyleyelim. Hava kirliliği günü ya. Evet efendim. Saatmer tahmininden de okuduk. Azıcık bu bugün yani yüksek basınçla birlikte hava kirliliği üst seviyelerde ölçülmüş. Perşembe ve pazar günü asit yağmuru bekleniyormuş. Yarın ve pazar günü İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü'nden Doktor Deniz Demirhan Yüksek basınç olduğu günlerde işlerimizi iç mekanlarda halletmeye özel, özen göstermemiz gerekiyor. Eğer böyle bir ortamda bulunmamız gerekiyorsa en azından bir maske takarak e, solunum yollarımızı koruyabiliriz demiş. Hmm, Oldukça trajik zamanlardan geçiyoruz. Evet akciğerlerimizde en ince kılcal damarlara kadar ilerleyebiliyor demiş. Maksimum 50 mikrogram olması gerekiyor o, bu PME denilen parçacık miktarı PM10 e, el, maksimum en fazla yani 50 mikrogram olması gerekirken 190 mikrograma yaklaşmış. 189 olmuş. Peki PM 2.5 değerini ne kadar ölçmüş? O da 200'e yakın. 199. Kaç olması gerekiyor maksimum? Kaç efendim? 25. 25 iken 200'e varmış neredeyse 50 iken en fazla 190'a neredeyse varmış yani 3 katından fazla 4 katından fazla böyle gidiyor hatta 8 kat PM2.5 açısından bakıldığında e, bu değerler yüksek basınçla birlikte atmosferde kalır ve hava kirliliğini artırır demiş perşembeye kadar kuvvetli bir yüksek basınç bekleniyor ee, emisyon olan gazlar atmosferde kalıyor ve dağılmıyor Yüksek basınç bizi aynı zamanda kararlı bir atmosferde getirir Yani istikrarlı Yukarı doğru çıkan gazlar bu nedenle yukarıda dağılamıyor. Normalde yukarı doğru çıkan gazlar rüzgar etkisiyle hızlı bir şekilde uzaklaşır diyor Yoğun olarak hava kirliliği hissetmeyiz ama şu anda Yoğun hissediyoruz Gözle görülebiliyor demiş Ama önemli olan o değil Gözle görülmeyen hava kirliliği Çapı iki buçuk mikrometre olan partiküllerden bahsediyoruz PM'den. Bunlar çok tehlikeli olanlar çünkü o kadar küçükler ki akciğerlerimizde en uç noktalara en ince kılcal damarlara ilerleyebiliyorlar. Sinsi bir düşman. Fark etmez efendim makyaj yaparsınız. Ana görevi Türkiye'nin genel enerji ve yakıt politikasına uygun linyit, turp, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji malzemeleri e, ham üretmek olan Türkiye kömür İşletmeleri (TKİ). 2016'da dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yönlendirmesiyle bir kozmetik işine girmişti. Tüy dökücü krem, güneş kremi, yüz maskesi gibi 11 kalemden oluşan Elegans adlı kozmetik markası oluşturulmuştu. Ama ne yazık ki beklenen ilgiyi görememiş bu firma ve ürünler depoda kalmışlar. 48.500 ürün son kullanma tarihi dolunca da imha edilmiş. İyi. Artık tüy dökücü yok. Yani daha doğrusu Türkiye kömür işletmelerinin e, ürettiği tüy dökücüler maalesef yok. Bu çok trajik bir durum. Güneş kremi de yok. Ne yapacağız? Yüz maskesi isterseniz o da yok. Yara iyileştirici, incila, gece bakım kremi vardı. Türk e, Türkiye Kömür Enstitüsü'nü yaptı. O da yok. Büyük Hı. poşet vardı. O var mı bilmiyorum. Belki son kullanma tarihi kolay kolay geçmez onun. Fakat yani e, şey Ama her yıl... Hava kirliliği kaynaklı ölümleri sayısı da 3,5 milyon civarında olmuş. Yani artık İstanbul'un havasını solmak yılda 16 paket sigaraya da eşit diye bir ölçüm var. Ve Dünya Sağlık Örgütü yani Birleşmiş Milletler'e bağlı 2012'de bu yapılan tespitte 7 milyon insan hayatını kaybediyor senede. Bu ta 2012'de yani 8 yıl önce... Her yıl 3,5 milyona yakın insan ki artıyor bu Bu sayı çok yükselmiş olabilir 2012'ye göre. Çünkü hızla artan bir dünyada kirlilik var. Dünyayı sarmış olan yangın bulutu var. Daha ne diyeceğiz yani? Tam bir halka olarak seyred, se, sarmış bulunan yüzde 40'ı kalp yetmezliği. Ölenlerin yüzde kırkı felç oluyor. Kalan kişilerde akciğer ve solunum yolları hastalıkları sebebiyle hayatlarını kaybediyorlar. Koa gibi. Kronik obstrüptif akciğer hastalığı gibi. Evet. Neyse istiyorsanız iyi haberi de vereyim. De krem kalmamış olabilir ama yeni kömür yatakları keşfedilmiş. İzmir'in Kınık ilçesinde kömür madeni heyecanlı yaşanıyormuş. O ha, haberden aktarıyorum. çıkaralım. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 250 milyon ton kömür olduğu tespit edilmiş. Kömürün yıllık 5 milyon ton ortalama üretim yapılarak... 40 yılda çıkarılması planlanıyormuş. Bravo. 40 yıl boyunca plan yapmışlar kömür çıkarmak için İzmin'in Kınık ilçesinde. Kınık'ta maden işletme ruhsatı alıp 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Polyak Eynes şirketi yatırım çalışmalarında sona gelmiş. Çok iyi. Muhteşem. 40 yıllık plan yapıyorlar kömürle alakalı. Evet. Geleceğin kömür gibi parlak olsun diye de bir atasözü icat edelim. Bu arada de Hint Adani grubu yani Hint Adani grubu ait Avustralya'daki kömür madenlerinin demir yolu için sinyal teknolojileri tedariği sözleşmesine bağlı kalacağını açıklamış. John protestolar vardı ama olsun, kabul etmiyorlar. Evet, bu arada da İspanya'da son bir haber vereyim sonra ara verelim Cengiz Aktar'a geçelim. İspanya'da büyük bir patlama olmuş. Katalunya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde kimyasal alarm verilmiş El Mundo adlı gazetenin haberine göre etilen oksit kimya endüstrileri şirketinin tesisinde olmuş. Yoğun dumanlar yükselmiş. 8 itfaiye etki, ekibi müdahale etmiş. En az dört yaralı birkaç kilometre ötede uzaktan hissedilmiş patlama. Video ve fotoğraflarda da tesisten yoğun duman bulutlarının yükseldiği kimyasal alarm var yani. Artık etilen oksit işleten tek sanayi tesisi buymuş. Yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahipmiş. Şimdi üretim azalacak. Ne yapacaklar? Etilen oksit. Üretimi düşerse İspanya'daki insanlar ne yapacak? Etiler oksitsiz kalacaklar efendim. Evet çok feci. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Alo. Alo. Cengiz Bey. Ağlantı kurulamadı galiba. Tekrar e, deniyoruz efendim. Hattan e, düşme durumu olmuş. Evet hı. biz de bu arada şeyden e, bahsettiğimiz e, konuyu biraz da ilerletelim. Aslında e, ve İspanya sanayi tesisindeki patlamayla da çok acayip bir kimyasal alem. İyi haberi vereyim ben de o zaman. Hı hı. Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyormuş. Of, hep aynı şeyi söylüyorlar ama hiç açılmıyor. Yok bu sefer açılacak heyecan. Yok. Hiçbir şey kesin değil. Ama olsun böyle bir haber var. işte bugün itibariyle sabah 7 itibariyle gelen 7 çeyrek geçe bir haber. T24 Anayasa Mahkemesi gerekçe kararı açıkladı. Karar ulaştığında bilgi toplama kurulumu BTK nedir? Bilgi Teknoloji Kurumu galiba efendim. Wikipedia, ulaşınca Wikipedia <gülüyor> açılacakmış. Cengiz <gülüyor> Saat'ta geldi galiba. <gülüyor> günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Wikipedia açılacakmış, doğru mu? E, evet. Öyle bir haber ne var. Ne zaman? BTK'ya ulaştığı zaman karar. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçelerdi. <gülüyor> Güzelmiş. <bir> kar yağacak. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı kar Kırmızı yani, kar yani evet. Vallahi Wikipedia'da e, yani ikizarı rahatsız edecek o kadar çok şey var ki e, Cengiz Bey şimdi hazır açılıyor değil. şey Wikipedia bence e, <gülüyor> <gülüyor> başka şeylerden bahsetsek. Çünkü insanlar zorlanmaya başladı çeşitli şekillerde. Daha önceden kaydettiklerimiz de bir yere kadar Wikipedia'da. Çünkü bu kaynak sürekli güncelleniyor kullanıcılarının ve okuyucularının katkısıyla. Bir yere kadar elimizdeki işte kaynaklarda. O, o iki senede neler neler girdin Wikipedia'ya. Evet. <gülüyor> Neyse bir şey dememiş olayım ben. Evet. Peki. Biz bugün <gülüyor> nelerden bahsediyoruz? Hayırlı Wikipedia'lar. Şimdi Suriye'den, şey Libya'dan başlıyordum isterseniz. Yani Suriye ile Libya aynı sorun haline gel geliyoruz zaten yavaş yavaş. Evet. Bu... E Şimdi Pazartesi günkü bu Moskova ile Ankara'nın alelacele kotardığı ya da kotardığını farz ettiği bu ateşket fiyaskoyla sonuçlandı biliyorsunuz Moskova'daki toplantıda. ilginç olarak orada İtalya'da yoktu. Sadece Türkiye'de Rusya var tabii e, Apartopar geri döndü e, Hafter e, yani e, Libya ülkesinin toprağının neredeyse %95'ine hakim olan e, Libya Ulusal Ordusu'nun e, başındaki Mareşal e, Mirliva derdik biz eskiden evet Mirliva niye kazanmış dedi o da belli değil ama neyse önemli değil ee, Meydan savaşı yani, kazanmak gerekiyor, değil mi şey için? Evet, evet, evet. Mareşal evet, olabilmek evet, için, evet. <gülüyor> peki. Şimdi bu hakikaten hiç beklenmedik bir siyaset koydu hem Moskova hem Ankara için. Yani bu Orta Doğu'da bu ikilinin işte Orta Doğu'ya şekil verme, Orta Doğu'yu ameliyat etme, kendi bildikleri gibi. E, yönetme e, hesabının e, tutmadığını yani ilk defa tut, tutmadığını gösterdi herkese e, herkisi de tabi yani, Moskova'nın tepkisi çok daha farklıydı ama e, dün e, grup toplantısında işte, Recep Tayyip Erdoğan'ın neler dediğini e, işittiniz. Orada. Evet biraz önce de Görmeye zaten birazcık e, şey artık, vermeye çalıştık. Bu arada da Yeni Yaşam Gazetesi manşetten e, hesap tutmadı diyor. Türkiye Libya'da ve masada istemiyoruz diyerek anlaşmayı imzalamadı diyor Hafter'in ve evet. Trabzus içinde yığınak yapmaya başladı Libya ulusal ordusunun Trabzus ve Misrata'ya yönelik biz, operasyon e, hazırladı. Evet. Şimdi. Bu, şimdi haberler bu e, e, bilgazlı çıkışlı e, bir Twitter hesabından geliyor. Ee, bunun güvenilmez olduğunu söyleyenler var ama e, re, ülkenin yani e, Bingazi'nin e, ve Hafter'in sözcüsünün resmi hesabı ve e, orada çıkan haberlerin çoğu e, doğru çıkıyor e, birkaç saat sonra e, ve Uluslararası Bası'nda alıp onu kullanıyor. Şimdi e, dediğimiz gibi yeni yaşama aksan bu e, Bingazi'de bu biblia'yı anlamak kolay değil. Yani hükümet ve oldu Bingazi'de. Şimdi de e, birbirlerini tanımıyorlar. E, tuhaf bir durum var. E, meclis yani Bingazi'deki meclis ateşkesin sonunu e, ilan etti. yani Bir ateşkes falan yok dedi. E, ve Moskova'da Dile getirdikleri <gülüyor> şartları Tekrarladı ee, Ateşkes olacaksa Günün birinde e, Bu ateşkesin gözleminin e, Türkiye'siz olması e, Gerektiğini söyledi hmm. Birinci şart bu Öyle mi bunu duymamıştık Evet, evet e, İkincisi e, Türkiye'den gelen asker Ve cihatçıların e, Hepsinin sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi aynı şekilde. Bütün bunlar Berlin'de yapılacak şimdi geleceğim oraya. E, toplantıya konferansa da e, yansıyacak tabii. Önemli o yüzden. E, Keza Hafer'in e, Trablus'a girmesi e, gerektiğini söyledi. Asker olmayan bütün silahlı grupların ülkedeki bütün silahlı grupların istisnasız 45 ve 90 gün içerisinde silahsızlandırılması e, talebini e, dile getirdi ve e, anti terör operasyonlarının öyle diyor herkes e, savaştığına terörist diyor diyorsun e, anti terör operasyonlarının ateşkesten sonra e, ve e, ülke tekrar birleştikten sonra Aynen şimdiki gibi devam edeceğini e, söyledi. Şimdi e, gene aynı web sitesinde bir dolu haber var. Cihazçıların bir kısmının İtalya'ya intikal etmeye çalıştığını söylüyor. E, tam bir kaos yaşanıyor şu sırada. Bugün ve pazar günü arasında, yani dört gün var az değil, e, çünkü... ...Trablus'taki hükümetin elindeki imkanlar son derece sınırlı. O yüzden zaten e, Ankara oraya e, el atmıştı, öyle diyelim. E, şimdi e, bu dört gün içerisinde e, pek çok şey olabilir. 19'unda e, Angela Merkel e, Berlin Konferansı'nı e, topluyor... Libya'daki meseleye bir çare bulmak için hükümet ve devlet başkanları düzeyinde dikkatini çekerim. Bir tabii bu Berlin Konferansı Ömer çok havalıdır böyle Berlin Konferansları biliyorsun 1878 Osmanlı'nın 93 harcından sonra hmm. imzalamak zorunda kaldığı ve yani en ağır e, müeyyideleri içeren meşhur Berlin Konferansı. Hmm, evet. Sonra bu yani biliyorsun. Ondan sonra e, 1884-85'te bu Afrika'yı e, beyazlar, e, Avrupalı beyazlar arasında patsalayan bölen, dağıtan dernek konferansı var falan. Ya yani dernek konferansı ne çok havalı bir laf yani. Bakalım ne olacak? E, fakat e, orada da bir e, bugün basında epey e, işlenen bir konu var kim davet edildi kim davet edilmedi meselesi haberdarsınız herhalde ondan e, biraz ama yani bir hatırlatırsan seviniriz yani biz açık Radyo olarak açık gazete olarak davet edilmedik mesela al işte buyurun. Yani... <gülüyor> şey yapıyormuyoruz yani bizi şey olarak görmüyorlar <gülüyor> bizi dikkate almaz i̇şte. sevmiyorlar güzel set böyle, böyle Ama sizin yerinize davet edilmiş bir bir bir, bir, bir, bir taraf var. Ee, Afrika'dan. Ha iyi o zaman. Yani çok da uzak değilmiş. Kim? Kongo Cumhuriyeti. Ama Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Güzel. İşteisi Afrika'ya. Evet. Yani. Ber haber de olabilir evet. yani. ya da C haber. Herkes bunu konuşuyor. <gülüyor> Neden onlar var diye? Fakat e, sen üzülme canım, davet bilinmeyen başka ülkeler de var. Ondan sonra mesela e, Libya ile hiçbir alakası olmayan bir ülke var mesela, Tunus adında. O da davetli değil. Hmm, evet, <gülüyor> evet, yani sadece komşu değil mi? Ha, komşu evet, ondan sonra ve direbir e, ilgili yani. Evet. <gülüyor> olup bitenle. Ondan sonra Yunanistan da davetli değil, Kıbrıs davetli değil, Katar davetli değil ve Suudi Arabistan davetli değil. Ee, buna mukabil dediğim gibi Kongo Cumhuriyeti davetli. Yani nasıl bu Berlin'deki karar vericiler bu bunları çağıralım da öyküleri çağırmayalım kararını verdi? tam bir muamma ee, hakikaten tam yüzlerine gözlerini bulaştırmış gazeteler, Almanlardan bahsediyorum yani Almanya'nın e, Avrupa Birliği içerisinde ve dünyada bir iktisadi de ama bir siyasi cüce olduğu söylenir biliriz ee, okullarda bu böyle okutulur hakikaten kanaatizce buradan daha güzel daha güncel bir e, örneği olamaz Evet, Papua yeni ginesi de davetli mi acaba? Ya neredeyse yani bu kadar saçma sapan yani Yunanistan peki tamam. Ee, olabilir olmayabilir. Zaten Yunanistan'ın e, dile getirdiği ha unuttum ee, e, işte, talep ettiklerinden e, ettiklerinin aynısını e, Haftar tarafı da yani Bingazi e, öyle diyelim artık. Bingazi tarafı da talep ediyor ve e, Yunanistan'ı bir, bir, bir ilgilendiren bir talebi var. Trablus hükümetinin diğer e, taraflarla yani bu Moskova olur, Ankara olur, e, Roma olur, imzaladığı bütün anlaşmaların kadık olması gerektiğini söylüyor. Hmm. Meclis hükümeti yani şeydeki, e, Bingazi'deki. Dolayısıyla o meşhur e, Türkiye ile diğeri arasındaki deniz sınırı vardı ya onun evet. da kalkacak olduğunu e, olduğunun söylenmesini talep ediyor. Kaldırmak mı demek? Yani, yani yok sayılıyor. Yok. Keenleniyor evet. oluyor. Evet. Evet, evet, evet, eski halde yani Newland Void. Newland Void evet. Şimdi e, böyle bir yani pazara kadar eğlence var yani bu konuyla ilgili olanlar açısından. Kim davet edildi, kim davet edilmedi diye ee, ama komik tabi yani en azından e, Tunus'un olmaması ve e, Kongo'nun olması hakikaten e, trajik komik evet. aslında çünkü çok e, yani, çok evet, sayıda evet, insan evet. öldü ve ölmeye de devam edecek e, yerinden e, yurdundan olanlar tabii, evet tabii. çok feci bir fotoğrafı aslında yaşamız öyle tabii, maalesef. Ee, bu web sitesi dem e, e, yani nokta e, yani e, lima November Alfa e, olarak geçiyor epey bilgi var ilgilenenler için buradan e, haber verelim evet. şimdi e, gelelim diğer konumuza bu e, referandum meselesi ama ondan da önemli olarak Kanal İstanbul'la ilgili ondan da önemli olarak ne yapılması e, gerektiği e, ile ilgili e, bir, bir iki kelam ed edeyim dünkü e, ahval yazından e, da e, kalkarak şimdi e, bu e, referandum e, yani ona çok ayrıntısıyla girmek istemiyorum merak eden e, yazıya bakabilir bu e, bu gibi konularda yani e, çevre konularında e, yani çevreyi tahmin et, etmesi edeceği e, kesin e, olan e, çalışmalarda e, yapı çalışmalarında imar çalışmalarında ne gitmek kadar abe bir şey olamaz yani bu intihar gibi bir şey intihar edelim mi etmeyelim mi sorusuna gelirdi yani referandum sonuçta yani bu hakikaten e, üzerinde öyle çok duyulacak bir şey de değil ki ahlaken de yanlış bira e, ne e, hayvanın ne nebatın e, söz hakkı e, olacak referandumda hayır yapmayın deme durumları yok mal kesilecek olan ağaçların e, orada e, oturduğu ağaçtan olacak olan kuşun, kurdun kuşun değil mi? Evet. Ee, böyle bir hakkı yok. Öyle de yani referandumu e, gene e, yani kendi çalar, kendi oynar e, şeklinde insan e, yapacak. Yani bu, bu tartışma çok e, bir yere varabilecek bir tartışma değil. Bir de hukuken e, zaten imkanı yok. Yani e, İstanbul kanalla ilgili yapılacak, yapılabilecek olan bir referandumun bir kere meclisten çıkması lazım kararının. Yüksek Seçim Kurulu tarafından terkip edilmesi lazım ve bütün Türkiye'de oylanması lazım. Kanun bunu diyor. Yani yöreye e, sınırlı referandum adeti Türkiye'de yok. Çünkü aşırı merkeziyetçi bir ülke. Dolayısıyla Kars'taki vatandaş da e, oy atacak. Haklı tabii yani. Şimdi geçen sefer de konuştuk. Yani aslında karslı vatandaşı da ilgilendiriyor. Evet ilgilendiriyor. Ama, ama, ama yani bu, bu olacak şey değil yani. Dolayısıyla bunu hakikaten bir kenara bırakmak lazım. Ama esas yapılması gereken bu felakalarda önemli bir faydalı bir iş yapıldı. Geçen hafta sonu Cuma günü biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz, biz çalıştığı ay terslik ettik ve bir gün boyunca aslında bir iki gün sürse daha iyi olurdu diyor herkes ve orada bilim insanları bunun neden yapılmaması gerektiğini anlattılar sadece siyasi veya harici diplomatik nedenlerden değil ama esas tabi çevreyi ilgilendiren nedenlerden yani çevre koruma ve yani o denizleri koruma Karadeniz'i Marmara'yı Karadeniz'e dökülen e, suları e, kızdırmak da dahil e, gözetme koruma e, bu, bununla ilgili bir bir dolu bilgi e, paylaşıldı biliyorsunuz şimdi bunları e, derleyecek toplayacak bir e, bir etki ameliyetine ihtiyaç var yani bir ortalıkta dolaşan bir 1600 sayfalık bir çed var biliyorsunuz evet. ee, çed var. ama o yeterli değil çünkü e, bu sadece çevreye etki edecek bir iş değil bir e, yapı değil e, pek çok başka boyutu var e, Tabii ki toplumsal boyutu var iktifadi boyutu var coğrafi boyutu var siyasi boyutu var ee, diplomatik boyutu var, jeolojik, hidrolojik, e, sismik, bitkisel, denizsel, karasal var çeşit e, etkisi olacak bunun. Eğer e, yapılırsa e, eskaza. Dolayısıyla bütün bunları ele alan bu gibi büyük e, imar işlerinde e, kullanılan bu stratejik etki değerlendirme çalışması yapmak gerekiyor. Bu çok zahmetli bir iş ama bir yerinden başlamak lazım. Çünkü hem bu bölük bölçük bilgiyi bir kitapta toplama imkanı doğacak. Böylece iki birliği olursa çok daha iyi tabii. Hem de hem Türkiye'de hem Türkiye'de, hem Türkiye'de dışında bu kanalın sonuçlarının ne olabileceğini e, herkese anlatabilecek e, bir e, çalışma olabilecek. Öncesi çok önemli bunu e, muhakkak gerçekleştirmek lazım. E, e, bunun için de bir organizasyon, teşkilat gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Düş, Düş, Belediyesi'nin dışında bunu yapabilecek. Şey görmüyorum ben açıkçası evet onlar da yapabilirler yani TÜBİTAK'ın ilginç bir raporu var Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Marmar Araştırma Merkezi üstelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüş talebi üzerine hazırladığı 14 maddelik bir rapor var ve o da Kanal İstanbul'u eleştirmişti sonradan tabi eleştiri gelince yani bu eleştiriye karşı eleştiri gelince de şey demiş TÜBİTAK yani İstanbul'un ÇED raporunda görülen eksikleri söyledik biz demiş yani. Ciddi, e tabii. Ciddi ve aslında çok ciddi eksikleri bulunduğunu da ortaya koyuyor. O şeyde de. Tabii şimdi e, o yüzden yani bu e, geçen Cuma günü yapılan çalıştayda verilen bilgiler çok değerli. E, bunların muhakkak e, konsolide edilmesi ve bir e, dediğim gibi stratejik etki değerlendirmede e, e, toplanması gerekiyor. Bu e, böyle gayri kanuni e, veya ne diyeyim, korsan bir iş değil yani. Stratejik e, e, eski değerlendirme Türkiye'de, e, Avrupa Birliği müfessizatı dolayısıyla e, Türkiye'deki mevzuata e, stratejik çevresel değerlendirme olarak girdi. E, 8 Nisan 2017'de bunun yönetmeliği yayınlandı. 8 Nisan 2017'de stratejik çevretler değerlendirme yani stratejik etki değerlendirme ile aynı şey. Çok kapsamlı yani ÇED'in çok daha e, büyük öyle diyelim çok daha kapsamlısı. E, dolayısıyla bu böyle bir şey mümkün. Yani, e, tabii e, kanun koyucu, kanun yapıcı e, bu Avrupa Birliği normunu e, Türk, Türk mevzuatına uyarlarken imar planlarını yönetmelik hastalığı dışında bıraktı. Evet. Yani <gülüyor> evet, yani. Çok evet. acayip bir şey yani o da tabii. Evet. Bir de e, şeyden de ilaveten şey. bahsetmek ha. isterim ben de. E, bu Doktor Savaş Karabulut'un jeofizik mühendisi ve sismoloji doktoru olan e, Doktor Karabulut'un bir Gün Gazetesi'nde Pazar günü çıkmış ayrıntılı bir yazısı vardı. Duyul, Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme raporu bilimsel bir yöntemle değil, öznel değerlendirme hazırlanmış ve nakdi bedel de buna binaen ödenmiştir. Tabii. Çok önemli şeylerden bahsediyor. Asbest etkisinden, tabii, tabii, tabii. ölüm getireceğinden, gel, hava kalitesini bozacağından yani, filan. Şunu burada yani tekrarlayalım ve eminim e, ilerideki programlarda bunun üstünde durmaya devam edeceğiz. Yani bu da e, kalıcı konularımızdan birisi olacak bu e, çılgın proje e, akim kalana kadar yani e, bu projeden var geçilene kadar herhalde. Çünkü bilgi, bilgi yok değil var. Yani e, hatırlarsın Cemal Saydam e, açık radyoda kaç kere konuştu yanılmıyorum değil mi? Ee, ve e, bu işin oseonografik e, yani denizleri ilgilendiren ayağının asla ve kata e, o uydurup çelpte bile e, ele alınmadığını söylüyordu. Hala oradayız. E, zaten öyle e, e, alelacele e, çıkarıldı ki bu sefer o çel. Eski çel o. Eskiden e, var olan çel. Bir, bir iki bir şey eklendi. Mesela ÇED'de e, geçen hafta da söyledim galiba. E, üçüncü haval havalimanı inşa halinde. E, sizi hatırlatalım. Üçüncü. Zaten bilmiyorsun değil mi inşa halinde olduğunu? Hayır bilmiyordum. Nasıl <gülüyor> bitmedi. Bitme bit bitmemiş bir proje efendim? Bitmemiş proje olarak geçiyor. E, kanalın ÇED'inde. Üçüncü havalimanı. Aslında bitmedi zaten. Yani Hep bir eksiği geliyor ya. Belki ona istinaden söyledi çocuklar. Yani, piramitler gibi mi evet. yani böyle sürekli devam eden evet. bir inşaat evet, evet evet yani work in progress dedikleri yani Anladım. sürekli devam eden iş çalışma. şimdi şaka bir tarafa yani bu e, stratejik çevresel değerlendirmenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme alınmasında büyük fayda var ihtiyaç var e, bunu ancak e, İBB gibi bir kurum e, yapabilir altından o kalkabilir çünkü devasa bir şey olacak. Şimdi yeri gelmişken bir örnek vereyim. Bu Channel Tunnel var malum. Denizin altından giden Fransa ile Britanya. Maaş. Evet. Maaş tıkanıyor. Evet. Maaşı aşan e, e, kanal. kanal o, da, o da bir kanal çünkü sonuçta. E, onun mesela bu stratejik e, çevresel değerlendirmesi on binlerce sayfadır. E, yani bir Unuttum şimdi sanmıyor rakamı ama on binlerce sayfadır ve bütün e, yani bu kanalın e, bu borunun neyse yer altından geçen bu insan eliyle yapılmış olan borunun e, etkilerinin ya, e, e, en küçük etkiye kadar yani e, çiçekler böcekler üzerindeki etkisine kadar e, ele alan e, bir çalışmadır. Yani stratejik çevresel değerlendirme. E, Dolayısıyla bunu böylesine büyük bir işi e, İBB'den başlattıkça yapamaz. Yani, o yapmalı zaten. E, Dolayısıyla bu fevkalade acil ve önemli bir mesele. E, umarım e, hızla İBB'nin gündemine girer ve e, işte çalıştayda, bundan sonra yıllardır, çünkü 2011'den beri var biliyorsunuz bu kanalı kılıklı hikaye. Evet evet bunu aslında şeyde pardon bir ilavede bulunayım Cihan Uzun Çarşılı Baysal da kent evet. hukukçusu yani kent evet. meselelerini bilen bizim de programcımızdı senelerce. Ee, gene pazar günkü bir günde yazdığı kent Kırım'ın oylaması olur mu diye bir şey yazmıştı yani 8500 evet. yıldır hiçbir uygarlığın el sürmeye kıyamadığı ormanlık alanları ve su havzaları yağmalanmış Nüfusları suya temiz havaya muhtaç bırakılmış, ekolojik çeşitliliği de kültürel çeşitliliği de yok edilmiş filan diye devam ediyor. Yani böylece on yıldır bütünüyle göremediğimiz fili tanımlayıp adını da koyduğumuzda hiçbir kırımın oy sandığına götürlemeyeceği gibi kent kırımında referandumun olamayacağını söylemeye gerek yok diyor. Tabii ki. Şimdi bütün bu. Bütün bu bilgiyi, tekrar ediyorum, değerlemek gerekiyor. Sistematik ve bilimsel bir şekilde kağıda dökmek gerekiyor. İkisi dilde Türkçe ve İngilizce. Niye İngilizce? Çünkü bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir felaket değil biliyorsunuz. Yakın çevremizde bir kere Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin hepsini ilgilendiriyor. Ee, dolayısıyla bu durumda Avrupa Birliği üyesi olan iki ülkeyi Bulgaristan ve Romanya'ya ilgilendiriyor. Ama aşağıda yani Marmara sonrasında Yunanistan'ı da ilgilendiriyor. Yani bütün e, bölgenin Karadeniz, Marmara ve Ege'nin ve hatta Akdeniz'in dengelerini bozabilecek kapasitede bir felaket bu. O yüzden bunun e, Avrupa tarafından ve Rusya ve Ukrayna ve diğer Gürcistan tabi. ...ve ettiğim ...Bulgaristan, e, Romanya... ...tarafından da e, bilinmesi... ...anlaşılması... ...ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Evet, önemli bu. Bunu tamam. konuşmaya elbette... ...devam edeceğiz. edeceğiz Şimdi edeceğiz, sürede bitirirken... Evet, Burada hakikaten bir çok ciddi bir, bir ortak akıl oluşturulması, bir kamuoyu oluşturulması ve Türkiye e, dışını da katlayan bir kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Evet çok kapsamlı önemli bir şey. Peki bitirirken de eğer kabul edersen bir parça seçtik. Ian Archer'dan Kanal Sonu, Kanal şarkısı. Ian Archer'ın cümle içinde de yani ikinci parantez içinde de şey var. End of sentence diye. Yani cümlenin sonrası. Evet. Bu arada tabii bu, bu bana armağan ettiğiniz şarkı bir şey çağrıştırdı. <gülüyor> Türkiye'deki geç beslekarlar usus falan var ya hani. Evet işte daha, bu bir kanalla ilgili bir şey yapsalar ne güzel olur değil mi? Yani bu kanalın nasıl bir felaket olduğu bile ile ilgili. <gülüyor> Valla rapçiler evet. Bu, bu Ma malzeme var. Şey Bolca malzeme var. Hatta İstanbul'da sokağa çıktığınız zaman da bile bununla alakalı bilimsel e, açıklamaları görebileceğiniz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hatta metrolarda, Arka. billboardlarda, Peki. dergilerde, belediyenin bültenlerinde bunları görebiliyorsunuz. Peki bu. bu şarkısı değil. Olmaz mı ki? <gülüyor> e, olabilir Aynen. tabii. tabii. Yani buradan çağrıda da bulunalım. Bulunuyorum. Evet, evet. Sanatçıların da asli görevi de içinde bulundukları dünyayı, ülkeyi ve yaşamı bir şekilde savunmaktır diye evet. düşünüyorum ben aynı zamanda. Aynen zaman. öyle. Aynen, öyle tabii. Bir Kanal Taciası şarkısı bekliyoruz. Lütfen. End of Sentence'ı dinleyelim şimdi. Belki ya Kanal <gülüyor> ya İstanbul evet. demişti İstanbul bülteninde. İstanbul Mesela, şehir Mesela bu güzel demişti. bir formül. Evet, ya yani. Kanal ya İstanbul. Aynen öyle. Peki ya. çok teşekkürler Cengiz Hayırlı Görüşmek günler. üzere Görüşmek üzere I saw it leave your It's the only thing, that I need. It's the only thing silence It's the only thing that I need It's the only thing the only thing that I need It's the only thing that I need Take it if you prefer it arranged Then bleach the place It's the only thing that I need It's the only thing that I need But my heart never breaks it just beats on despite the ache And the day I touch you and make you see It's the only thing that I need But my heart, it never breaks It just beats on despite Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık, açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor saat 9.40 ve biraz önce Cengiz Aktar'la bir bölümünü konuşma fırsatı bulduğumuz bu Kanal İstanbul Projesi'nin işte çevresel etki değerlendirme raporu ya da ...stratejik etki... ...değerlendirmesi belgesi gibi... ...çok kapsamlı bir şekilde... ...el alınmasıyla ilgili konuşmalar... ...yapıyorduk, onun devamını da getirelim... ...bir de Yana Açır'dan... ...Kanal son Kanal şarkısı da çaldık... ...sonunda... ...o da yani kuşlar güneye doğru... uçuyor diyor şarkıda bir... ...hüzünlü aşk şarkısı... ...kuşlar bu gece güneye... ...doğru uçuyor, onlar terk etmişler... ...tek istediğim şey... Onlar teslim olmuşlar diyor. Benim de istediğim tek şey ama kabul ediyorum gökler karardı onların kanatlarının altında diyor. Ama benim kalbim hiçbir zaman kırılmaz diye devam eden bir şarkıydı. Şimdi bununla ilgili bir de elimizde küçük bir ses kaydı var sizinle. Onu paylaşalım dedik 10 Ocak günü. İstanbul Kongre Merkezinde bütün gün devam eden bir çalıştay yapıldı İstanbul Kanal İstanbul'la ilgili ya Kanal ya İstanbul başlığıyla da ve çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da. Yani bizlere dayatılan Kanal İstanbul projesinin akla mantığa 16 milyonun refahına ekonomisine ülkemizin ve İstanbul'umuzun güvenliğine uyan tek bir tarafı yoktur. Bu yüzden o yüzden bu kadim şehre tarihin en büyük hançerini vuracağı aşikar olan Kanal İstanbul projesinin de gerçekleri anlatmaya başladım diyor. Herkesi konuşmaya, her İstanbulluyu kanal projesine itiraz etmeye çağırıyorum diyor. Çünkü eğer bu proje yapılacak olursa İstanbul'un su kaynakları yok edilecek. Deprem riski tarihte olmadığı kadar tetiklenecek. İstanbul'un doğası yine rant, yine rant denerek katledilecek. Hem 16 milyon İstanbullunun hem de 82 milyon vatandaşımızın sırtına yeni ve ağır vergiler yüklenecek balığına, kuşuna, çamına, bitkisine sahip çıkmadan bu kenti yaşatamayız. Çocuklarımız ve torunlarımız için yaşanabilir bir halde bırakamayız diyordu. Şimdi e, İmamoğlu'nun konuşmasından e, bir bölümü sizin için arkadaşlarımız izlediler de orada. Seyirçip e, ayarladılar. Şimdi onu dinliyoruz. Bu aziz şehrin geleceğini kökten ilgilendiren bir büyük meseleyi anlamak, dinlemek, enine boyuna tartışmak uzmanlarla beraber bu işin uzmanı olan insanlarla beraber tartışmak için toplandık. Tabii tartışmadan yapılamayacak ve emin olmadan harekete geçilemeyecek kadar çok ama çok önemli bir konu. İstanbul öyle kıymetli, öyle eşsiz bir şehir ki ona tek bir kazma vuracak olanın bile çıkıp bunun niye yapmak zorunda olduğunu İstanbul halkına anlatmak mecburiyeti vardır. Çok önemli bu. Kanal İstanbul, İstanbul'un coğrafyasını değiştirecek. Aslında doğal hayatın ve şehir hayatının bütün boyutlarını ciddi biçimde etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi gündeme getirenlerin buna neden mecbur olduğumuzu anlatmak ve tümüyle toplumu ikna etmek zorunlulukları vardır. Kanal İstanbul mecbur olmadıkça hiç kimsenin ama hiç kimsenin asla evet demeyeceği çok büyük ve çok riskli bir ameliyat olduğunu belirtmek isterim. Tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul öyle kesip biçilecek, İstanbul'un ve hayati sistemlerinin zarar göreceği bir ameliyattan bahsediyoruz. İstanbul'un tabiri caizse bazı bölgeleri felç olacak, kim yerleri sakat kalacak, bir şehri böyle riskli, böyle ölümcül bir ameliyata sevk edenler, siz ne derseniz değil bu ameliyat yapılacaktır, diyemezler. Bunu yapmayı kafalarına koymuş olanlar, bu ameliyata neden mecbur olduğumuzu mutlak ama mutlak anlatmak zorundalar. Hepimiz ama hepimiz, İstanbul'un neden kesilip biçilmek zorunda olduğunu bilmek zorundalar. Bu mecburiyetin sebepleri konusunda hep birlikte 16 milyon insanımızla hatta 82 milyon vatandaşımızla ikna olmak zorundayız. Hepimiz İstanbul'a dayatılan bu şuursuz sürecin, bu büyük ameliyatın riskleri konusunda her şeyi bilmek ve her detayı öğrenmek zorundayız. Önce öğreneceğiz ve de öğrenmeliyiz. Ondan sonra hep birlikte kararımızı verebiliriz, hep birlikte. Bütün bunlar ancak sağlıklı bir öğrenme ve düşünme süreciyle ortaya çıkarırız. Bu çalıştayıp İstanbul'un bağrına batırılacak bıçağın, yani Kanal İstanbul'un bütün risklerini bilimsel olarak ortaya koymaya kıymetli kıymetlenişlerlerim. Bizim Kanal İstanbul İstanbul'la ilgili fikrimiz, kanaatimiz asla ve asla siyasi değil, hayatıdır. Çünkü bu proje, bu şehirin tüm tarihi boyunca karşılaşılabileceği en büyük risklerden biridir. Bu projeyi gündeme getirenlerin, yani siz ne derseniz deyin, biz bu ameliyatı yapacağız diyenlerin iki temel argümanı vardır. İki temel. Argüman. İstanbul Boğazındaki gemi geçişleri dolayısıyla yaşanması gereken muhtemel riskler. Bu birim. Diğeri de bu projenin Türkiye'ye sözüm ona gelir getirecek olması. İki temel argüman. Ama büyük ve tehlikeli gemilerin geçiş güzergahını İstanbul'un bir yerinden alıp başka bir yerine taşıdığınızda henüz sorununu çözmüş olamazsınız ki. Yani böyle bir şey yok. <gülüyor> Kanal İstanbul'un eni ve derinin itibariyle zaten büyük gemiler açısından bir alternatif olamayacağı ayrıca gemilerin boğaz yerine kanaldan geçmeye zorlanamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. Kimse, kimse bizi tabiri caizse çocuk yerine koymasın. İstanbul'un neresinden geçerse geçsin, risk oluşturan gemiler, Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek güvenlik standartlarına harfiyen uyarak geçmek mecburiyetindedir. Asıl olan bunu sağlamaktır, bunun alt yapısını kurmaktır. Değerli katılımcılar, bir başka çok önemli nokta da elbette İstanbul Boğazı'nın özellikle petrol taşımacılığındaki fonksiyonunu azaltmak. Katılıyoruz. Güzergahı Boğaz'dan alıp kanala çevirmekle yine bunu sağlayamazsınız. Yapılması gereken, yapılması gereken ayrı bir parantez ve başlı taşıyor, bu önemli. Unutturuldu çünkü, Samsun, Ceyhan, petrol, boru hattı gibi farklı alternatifler geliştirmek ve hayata geçirmektir. Kanal İstanbul Projesi'nin sahipleri ikinci olarak bunun Türkiye'ye çok noktaya getireceğini öne sürüyorlar, siz de duyuyorsunuz. Bunu neye dayanarak ileri sürüyorlar, inanın anlamayı anlamaya uğraştım, onu söyleyeyim ama anlamanın mümkün olmadığını biliyorum ve görüyorum. Daha bahsedilen projenin hangi parayla, kimin tarafından Nasıl bir finansman modeliyle dahi yapılacağı belli değil. Hatta size bir şey söyleyeyim. Ya ne yapılacağı bile belli. Belli değil. İnanmıyorsunuz? İçinde üretim ve ileri teknoloji barındırmayan, ne yazık ki katma değer ve marka üretme peşpekteyi taşımayan, sadece toprağa, betona ve ranta dayalı bir model. Bu modelde, bugünün dünyasında para kazanamazsınız. Yok, nokta. Bunda para yok. Dünya değişti. Ekonomik canlanma ve da yaratamazsınız. Bizim geleneğimizde, yüreğimizde, topraklarımızda sesler var zaten. Mevlana'yı dinlesin yeter. Bakın ne demiş Hazreti Mevlana? Sözünü yükselt, sesini değil yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürücüsü değil. Onun için hepimiz halkın, uzmanların ve bilim insanların sözlerine gömüden kulak verelim. O sesleri dinleyelim. Ortak aklı bulma ve hakim kurma konusunda istekli candan ve samimi olalım. Bugün buradan bizi dinleyen herkese Tüm İstanbullulara ve tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen bugün çocuklarımızın torunlarımızın karşısına geçin. İsteyin onun gözlerinin iyi bak. O küçük çocukların o küçük gençlerimizin çocuklarımızın gözlerinin içine bak. Size şu soruyu sorayım. Onların gözlerinin bakarken sizce onların bu projeye bu kanala bir ihtiyacı var. Sizce onların geleceği için yapılabilecek en akıllı iş bu. Sizce onlar bugün bu şehri ve bu ülkeyi yönetenlerden daha yeşil, daha yaşanır, daha sorunsuz ve daha medeni bir İstanbul bekliyor. Yoksa bu şehir, bu denli bir ameliyatın yapılmasının mı? Evet, Ekrem İmamoğlu yedi dakikalık konuşmasından bir ses kaydıydı. Ee, bu 10 Ocak 2020'de İstanbul'da Kongre Merkezinde yapılmış bir çalıştayda yaptığı konuşmaydı yeni çaplı bir çalıştaydı ve 23 milyon metrekare ormanın 136 milyon metrekare tarım alanının yok olması tehlikesinden 427 milyon metreküp su rezervinin tahribinden ve 2 milyar metreküplük bir hafriyat çıkarılacağından kazılardan 17 milyon metrekarelik bir sit alanının etkileneceğinden ve Marmara Denizinde başta Marmara Denizi olmak üzere birçok yerde de canlılıktan biyolojik çeşitlikten yoksun bırakılacağından bahsedilen ekonomik getirilerinin de olmayacağından bahsedilen bir konuşmasından bir bölümü arkadaşlarımız hazırladılar. Onu sunduk. Şimdi geri kalan birkaç dakikamız içinde de elimizdeki haberlerden de bazılarını da söyleyelim. Bir tanesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak günü düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan ve 10 Ocak'ta da tutuklanan kendisi hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve tutuklanan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen ya da Aho Bileçen bu akşam dün akşam saatlerinde Mardin, Mardin E tipi kapalı cezaevinden çıktı örgüte yardım suçlamasıyla tutuklanan Bileçen'in avukatlarının tutuk itirazı e, dün tahliye kararı verilmişti Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre biz de Biyanet'ten aktarıyoruz. Rahip Bileçen'i Süryani yurttaşlarla birlikte Değerül Zaferan manastırı rahiplerinden Gabriel Akkurt karşılamış. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Bileçen herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtmiş. Sadece yorgunum demekle eğitimmiş. <Gülüyor> ee, öte yandan da gene Biyanet'ten devam edersek Bileçen <Gülüyor> E, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bileçen hakkında itirazın ardından tahliye kararı verilince şöyle de bir itiraz var e, HDP'nin Süryani Milletvekili Turna Çelik Tuma Çelik affedersiniz e, Bileçenin serbest bırakılacağı bilgisini verdikten sonra da şöyle söylemiş yine Biyanet'ten Rahip Aho yoğun tepkilerin ardından mahkeme yapılan itirazı kabul etti. Zaten tutuklama kararının garip olduğu başından beri belliydi. Ancak iktidarlar bu tavrı ilk kez göstermiyor. Her seferinde önce deniyorlar sonra gelen tepkilere göre tavır geliştiriyorlar demiş. Bu olayda da gördük ki Süryanilerin gösterdiği büyük tepki geri adım atılmasını sağladı. Alınan yanlış karar düzeltildi. Bu da Süryanilere yönelik yaklaşımın samimi ve doğru bir temelde olmadığını gösteriyor demiş. Biz ise Süryanilere doğru bir temelde yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Esas olan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz sağlanması ve bunların güvenceye bağlanmasıdır. Hiç kimse yarın başıma ne gelebilir kaygısı taşımamalıdır. Bunu da ancak temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasıyla sağlayabiliriz. Önümüzdeki dönemde temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Tutuklama sürecinde bize destek veren, haksız tutuklama kararına tepki gösteren herkese de teşekkür ediyoruz demiş. Ve Tumaçelik şey de söylüyor... E yani e, Süryaniler son yıllarda kendi köylerine topraklarına olan ilgisi artmış durumda Süryanilerin özellikle Kürt sorununun çözümünde barışçıl yöntemlerin denendiği çatışmaların olmadığı dönemlerde bu ilgi zirve yapmıştı son iki yıldır da ilgi en üst noktada diyor ta 1978'de de yani, epey yıl önce de benzer olaylar yaşadık ...Süryaniler olarak Deir-ül Manastırı'na baskın yapılmış ve bir süre manastır kapatılmıştı. Yani her dönemde benzer şeyleri yaşadık demiş Tumaçelik. Çelik. Süryaniler 2000'li yıllardan bu yana yeniden ülkelerine dönmeye başladı... ...ve ülkelerini yeniden yaşanabilir bir ortam e, yaratmaya çalıştılar ülkelerinde restorasyonlar yapıldı köyler yeniden inşa edildi iş yerleri açtılar yani hayat kurmaya başladılar Midyat'ta pizzacılar açıldı son iki yıldır Mardin ve Midyat hiç olmadığı kadar yoğun bir ziyaretçi akını yaşadı ee, Süryanilerin ülkelerine ilgi göstermeleri bazı kesimlerin gözünü korkuttu rahatsız etti diyor işte bu da yani Mor Yakup Manastırı da en önemli manastırlardan biri ...manastırın bulunduğu bölge... ...Süryanilerin İzda Dağı dedikleri... ...Bagok Dağı... ...1228 metre yüksekliğinde bir manastır... ...manastırın bulunduğu bölge... ...Süryani köyleriyle çevrili... ...2006'da restorasyonuna başlandı... 2013'te ibadete açıldı... ...yıllar sonra yeniden... ...çan sesleri yükselmeye başladı... ...İzda, Bagok Dağı'nda... ...bütün bu gelişmeler... ...Süryanilerin dünyasında daha fazla yankı yapıyor... ...unutulmamalıdır ki memlekette rüzgar esse bizde fırtına kopar demokrasi kırıntısı sayılabilecek her gelişme Süryanilerin umutlarını yeniden yeşertir aksi durumda en ufak sıkıntı çok büyük sorunlara ve korkulara neden olur diyor ve yani Süryanilerin bir okulu yok açılması için herhangi bir adım atılmıyor bunların hepsini düşündüğümüzde bir sonuç çıkartabiliyoruz demiş Hikmet Adal'ın kendisiyle yaptığı kapsamlı Mülakattan, Viyanet'ten bir kısmını okuduk. Bir de Ümraniye cezaevine düzenlenen ve dünyadaki en garip ifadeyle beş kişinin öldürüldüğü birçok yaralanmalar, yanmalar olan operasyonla hayata dönüş deniyordu. Bu 2000'den bu yana yani 20 yıl sonra neredeyse 20'de yakın bir zaman sonra Gerekçeli karar olmuş ve biri uzman çavuş beş kişinin öldürüldüğü hayata dönüş operasyonuyla ilgili 267 askere açılan davada verilen kararın gerekçesi yazılmış ve açıklanmış. Gerekçeli kararda ne diyor? Ne diyor efendim? Askerler biz yapmadık diyorlarsa yapmamışlardır. O kadar basit. Evet. Oysa ama bazı askerler ateş açtıklarını kabul etmişlerdi ama mahkemede o dikkate alınmamış, o beyanları yani biz yapmadık şeklindeki beyanlarını dikkate alarak beraat verildiğinde açıklamış. Yapmadık demişlerse yapmamışlardır diyor. Karar da böyle çıkmıştır diyor herhalde. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı muhalifleri susturuyor diyen de başka bir şey var. İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2020 Dünya Raporunda, gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve siyasetçilerin uzun ve keyfi tutuklularının Türkiye'nin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir ülke olduğu yönündeki iddiasına leke sürdüğünü belirtmiş. ...İnsan Hakları İzleme... E, ...Örgütünün... ...2020 Dünya Raporu... ...Human Rights Watch... ...Türkiye bölümünü... ...ayrıntılı olarak da okumak mümkün... ...ben sadece özet, kısacık bir özet verebiliyorum... ...size vakit darlığı da, da böyle... ...ama e, gazetecilerin... insan Hakları savunucuların ve siyasetçilerin... ...uzun ve keyfi tutukluluklarının... ...leke sürdüğünü de... ...belirtiyor ve bunu barışçıl protesto gösterisi yapma ve toplanma özgürlüğü haklarını ihlal etti Türkiye başka bir muhalefet partisinden seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmaları ve tutuklanmalarıyla seçim sonuçları da iptal edilmeye başlandı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson hükümetin Kendisini eleştirenleri hapiste tutması ve muhalefet partilerinin adaylarının kazandığı seçim sonuçlarını iptal etmesi Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye'de insan hakları ve demokrasiyi zedelemek gününde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor şeklinde konuşmuş. Ve Türkiye toplumsal muhalefeti susturmakla kalmadı Kürt seçmenleri bir kez daha seçtikleri temsilcilerinden mahrum bıraktı diyor kapsamlı bir rapor 2020 dünya raporu. ...650 sayfadan fazla... ...yüze yakın ülkedeki... ...insan hakları uygulamalarını gözden geçiriyor... Tek, ...genel direktörü... Kenneth Roth da... ...rapor için kaleme aldığı... ...sunuş yazısında... ...iktidarının sürekliliğini ...baskıcı politikalara... ...borçlu olan Çin hükümetinin... ...küresel insan hakları sistemine... ...10 yıllardır yapılmış... ...en yoğun saldırıyı gerçekleştirdiğini... ...belirtiyor... ...bu da önemli... Çin'in hapse attığı Müslüman Kazaklar da anlatıyormuş. BBC'nin videosu var. Eğitim kamp adını verdiği tesislerde aylarca göz altında tutulduklarını söyleyenler sadece Uygur Türkleri değil, Müslüman Kazaklar da öyle. Komşu ülke Kazakistan'dan binlerce Müslüman bu tesislerde zorla alıkonuluyor ve ardından da çalışma kamplarında köle olarak çalıştırılıyorlar. Vücutlarına ile bilmedikleri maddelerin enjekte edildiğini, Çince şarkılar öğrenmeye zorlandıklarını ve dövüldüklerini söylemişler. Korkunç raporlar ve Human Rights Watch'un başkanı da zaten artık bir şey devleti olduğunu söylüyor Kenneth Roth. Çok kapsamlı bir rapor ve haber bu. Çin'in artık bir göze, gözleme, gözetleme devleti olduğunu ve ekonomik gücünü uluslararası eleştirileri de ortadan kaldırmak için kullandığını söylüyor bazı liderleri de eleştirmiş otokratik popülistler diye Donald Trump'ı Narendra Modi'yi ve Jair Bolsonaro'yu özellikle de uluslararası şeyde yani Çin'in altına oyduğu uluslararası insan hakları yapısına ağır şekilde darbe vuran üç lideri Amerika Hindistan ve Brezilya liderlerini de işin içine katmışlar gerçekten acayip şeyler oluyor evet bu şekilde de kapatabiliriz bu haberleri takip etmeye devam edeceğiz Şimdi bitirelim programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.